budur e, almıyordur vermiyordur vesaire. Ama bunlar ben özellikle üzerlerine dur, durarak sordurttum. Bizde yok diyorlar. Ondan sonra da bunların kaynağını takip etmek ne Alman devleti takip edebiliyor Avrupa'daki diyelim ne de başka devletler istedikleri zaman istediği yere o parayı kaydırabiliyorlar takibi mümkün olmayan bir, bir, bir, bir, bir prensip bir mafyoze e, sistemleri var. Bunun tenkit edilmesi lazım. Yoksa Başka şey mühim değil. Peki o zaman... Az önce... Buyur. Avrupa'da bu kadar aktif olan bir cemaat, makbussuz çalışan bir cemaatin foyasını ortaya çıkartamadılar da Kanal 7'nin bu deniz seferini nasıl çıkarttılar? Mesela değil mi? Nasıl çıkarttılar? Çünkü orada kasıtlı provoka edilmiş bir plan var. Mesela böyle bir durumda kolayca insan düşebilir. Ama biz normal işleyen statüden bahsediyoruz. Yani normal herkes bir makbuzla çalışıyor, çalışması gerekiyor. Onu efendim e, bu şekilde olması gereken ideal olanlardan bahsediyoruz. Böyle olması lazım. Normal kurban parası, efendim diğer deneklere toplanan paraların hiçbirinde makbuz verildiğini görmüyor. Görülmüş değil makbuz verilmediği an bizzat Alman devleti, Avrupa'daki herhangi bir devlet bunları finans samt yüzünden e, e, şeye çekebilir. Veya da ikinci bir soru, Kanal 7 e, veya buna benzeri e, şey soruya çektiler, şu yaptı, bu yaptı. Ama niye bunları yapamıyorlar? Çünkü bunun yüzünden. Makbuz vermiyorlar. Öbirlerine makbuzu veriyordu. Makbuzda hata olabilir, şu olabilir. O da ayrı bir mesele. Ama en azından bunların Böyle çalışmış olması yukarıdan beri bilinçli ve de e, örgütlü, mafya işinin illegal e, olduğunu ispatıdır. Önce sen topladığın paraya niye makbuz vermiyorsun? Bu öncelikle 5 bin oraya açtığı andan itibaren 5 e, yıla kadar ceza gerektiren bir suçtur. Yani hiçbir şey çalma. ha Hiçbir şey yapmasan bile bu suçtur, bu yeter. Öncelikle doğru hizaya bunları çekmek lazım. Yani normal kanunlar, haklar, kanun nezdinde neyse bunlara uymamız lazım. Alman devletinin pasaportunu alıyorsun. Alman devletinin efendim bütün haklarını kabul ediyorsun. Ama niye kanunlardaki e, şartlara uymuyorsun? Doğru Müslümansan buna uyman lazım. Burada en büyük hata. İkinci bir hususta ikrah ile yapılan işlerine asla iradeyle yapılan işler gibi benzetilmez. Mesela Ammar'a öldürmeyle karşı karşı kalınca diyeleri, onu şehadeti tercih ettiler. Bir kısmı da ikrah ile Peygamberimize bir sözler söyleyerek hayatta kaldı. Peygamberimiz gelince Ali Vesselam'a bunu sordu. O rahat ol dedi. Ya Ammar sen e, ikrah ile yaptığın için, zorlanma ile yaptığın için bu günah değildir." dedi. Şimdi bunları da göz önüne bulundurarak konuşmak lazım. Ama ilginç taraf, bütün par toplanan paralar hep e, misyonerlere, masonlara, hocalarına efendim birçok yere giderken Müslümanlara akıtılan bir şey göremiyoruz. Müslümanlarla beraber olduğunu göremiyoruz. Bizim üzüldüğümüz taraf bu. İkincisi başka bir şey mesela bütün toplantılarda ahlaki model alınan yemek yemeden efendim yatağa kadar, bütün işlerde hep Avrupa örnek gösteriliyor bunların cemaatinde. Yahudi sevgisi aşılanıyor. Yahudiler o kadar yüksek gösteriliyor ki, çok hayırlı bir topluluk şeklinde ve onlara olan e, imrenti bugün için daha da ay yuka çıkmış durumda. Oraya giden cemaatlardan, adamlardan ben takip ediyorum. Bunları gördüğümüz zaman bunların İslami cemaat deme caiz mi değil mi onu düşünüyoruz. Yani bu İslami bir cemaat mı diye düşünüyoruz. Yani bunları konuşmamız lazım. Söz konusu olan eğer Müslümanların bütün bir hukuku ise buraları tartışmıyoruz. Efendim, bir de şöyle Fethullah Hoca Efendi, Fetullah Hoca Efendi Hocam falan. yalnız Yahudi, sempatizanlığı falan diyorsun da ben hiç böyle bir şey rastlamadım bunların cemaatin içerisinde. Yani böyle bir şey olsa ortaya çıkar. Mesela Adnan Oktar'dan bir örnek versen ona inanırım veya bir başkasından. Çünkü bu adamların bir takım konuşmaları var. İsrail'i savunan Yahudi hahamları, efendim mesela kayıran yani bunların bir takım şeyleri ortada olduğundan dolayı Bunlarla ilgili mesela bunlar Yahudi sempatizanıdır, bunlar işte gizli hahamdır, vesairedir, şudur budur desen inanırım da ama Fetullah Gülen'in ve cemaatinin bugüne kadar dinlediğimiz sohbetlerinde yazdıkları kitaplarda, mecmualarda dergilerde, gazetelerde yani böyle bir İsrail hayranlığı bir Yahudi hayranlığı, bir Hristiyan hayranlığına hiç rastlamadım ben. Siz nasıl böyle bir şeyi çıkarıyorsunuz ortaya ben onu anlayamıyorum. Tamam, şunu söyleyeyim. Senin bulunduğun bölge Hicaz, Mek Mekke, Medine, orada bunu aşmayabilirler, talebeleri okutmayabilirler. Bizim bulunduğumuz bölgede gidem çocuklarını hepsine deneme için bir tane buraya getirin ve sorun. Yani denemek için bir gün deneyelim. Biz sorunu o zaman göreceğiz. Ben yakınlarımdan biliyorum. E bu açıdan e, Avrupa'da yani duruma göre a, Amerika'da veya da serbest oldukları yerde ne gerekiyorsa bu şekilde davranıyorlar. Hele bizim Avrupa'da yetişen Türklerde yüksek seviyede Yahudi hayranlığı var. Çok yüksek seviyede hayret edersin. Yani mesela şunu öğretiyorlar. Bak, bir tane anlatayım. <gülüyor> Onlara göre diyorlar ki Yahudiler hak dindir, Hristiyanlar hak dindir. Ve de bunların ortak tarafı Hanifa üzerinde onlarla aynı düşüncedeyiz, iman ve amentüde aynı beraberiz. Bunu dediği andan itibaren bu kişinin sonradan tahrif edilmiş bir din algısı şeklinde anlatmanızda karşı gelirler. Yani bunlar evet doğru ama onların dini tahrif edilmiş, bugün için böyle bir şey ortada yok, aynı gözle bakamazsınız dediğiniz an bunu kabul etmiyorlar. Bu gerçekten Yahudileri sevgisini bazen Türk düşmanlığı şeklinde gösteriyorlar. Bazen de farklı boyutlarda sen mesela bir katmi bir Filistin'den bahset. Veyahut da İsrail'in bugün yaptıklarından bahset. Açıktan tepki veriyorlar. Bugün Avrupa'da bu çok rahat işleniyor. Biz oraya giden çocuklardan bizzat gördüğümüz için başka ne anlatabiliriz? Yani onların söylediği içerisinde öyle akla hayale gelmeyecek şeyler var ki hani çok kötü şeyler var. Bir tanesine rastladım. Ben hem Yahudiyim, hem Hristiyanım hem Müslümanım diyor. Bu kişi oraya gidiyor. Oradan bunu öğrenmiş. Yani bunu biz Avrupa'da sizin orada Mekke'de Medine'de bunu yapmazlar açıktan. Orada dışlanacağını bilirler. Ama ortamda eğer bir çocuk dini yönden tam yetişmemiş ise bunlar biz açıktan onlardan görüyoruz. Ben çok yakınımdan diyeceğim bu kadar söyleyeyim. Onların üzerinden gördüğüm şeyler. Bu cemaate gidenler de. Bunlar her dışarı herkese belki açmıyor olabilirler. İşin garip tarafı da burası ya. Yani. Oraya giden çocukların hepsine zehri zembele, üstün kültür Avrupa'dır, Amerika'dır. Amerika aleyhine asla zerre kadar bir tenkide müsaade etmezler. Etmiyorlar. Onları sınamak için böyle yaklaş. Sizin oradaki oğlanlara sınamak için böyle yaklaşın. Bakın cevaplarını biraz da böyle Gayet görüşlerinin önünden giderek bir soru. Yoksa e, tabii açılmıyorlar. Ama Medine'ye bakarak, Mekke'ye bakarak, oradaki cemaate bakarak e, bir şeye git gittiğiniz zaman çok yanılırsınız. Evet. Evet. E, yanılma herkes için söz konusudur. Biz önce, daha düne kadar hepimizde, aynen, hepimizde hüsniyet yaptık. Ben de herkese paylaşmadığım şüphelerim vardı ama yine de e, yapılan hizmetin birçok yönüyle yapılacak o, e, ümit ettiğimiz. Sonra beraber toplantılar yaptık. Mesela İstat'taki devlet nezdindeki toplantılar da beraber yaptık. Oralarda da kaşık tutmadan, işte yeme içmeye kadar tamamen Avrupa'ya yaranmak üzere kurul, kurulmuş bir kurgu yapısını hissettiğimi o zaman da biliyordum. Ama daha sonra... Son zaman bir tanesini rastladım. O bana dedi ki hocam dedi bir tane ha bir daha bir, bir bir şey anlatayım tek bir anı anlatayım bir şey dedik bizi Sema grubumuz vardı oraya davet de vardı vardığımız yer Mason logjasının e, kuruluşlarından bir dernek Sema için davetli vardı ama o dernek ştatt tarafından da organizatör olarak kabul edildiği için bütün dernekler toplantı toplantı herkes bir aktivite yapıyor ama devlet adına yapılıyor o, o toplantı yönetme yetkisini de bu, bunlara vermişler. Biz de orada katkımızı bulunduktan sonra e, bana dedi ki e, bizim bir şeyimiz vardı arkadaş, evet. Bu arkadaş hem Yahudi hem Hristiyan hem Müslüman dedi. Ben öyle deyince birden affalladım Nasıl biriymiş bu? Yani insan mı hayvan mı? Şaşırdım yani. Bu üçü birden bir arada olması falan. Sonra çıkar geldi de bunların e, bizim e, şehirdeki bölge yetkilisi birisi. Beni görünce kaçtı hemen. Ya gel nereye gidiyorsun kaçtı hemen. Direkt kaçtı yani. Kişilere, onlara ya kendisini böyle anlatıyordu ya da bu şekilde bir örnek verin diye. Yoksa ben e, hani böyle kafadan bir şey atmadığımı anlatmak için söylüyorum. Yaşantımızda gün gün, be gün gördüğümüz iç yüzlerini görünce şaşırdık. Bir tanesi ne? De? E, Avcili. Rus ülke, yeni Müslüman, Türkmenistan'dan bir tanesi. O da aynı şey söyledi. Ve bunların tarzındaki e, bu yakınlık e, her hallerinde konuşmalarında Avrupa'da çok rahat belirtiyorlar. Avrupalılardan biz siz Amerika mesela herhangi bir şey söylerseniz e, Müslüman insanlardan biri onu alıyorsunuz veyahut da Almanlara bir şey söylüyorsunuz. Almanlar o zaman ki onu öyle alıyor ve sana diyor işte falan falan Türk gibi ol işte nasıl oluyormuş. O zaman diyorsun ki ha adam hem Yahudi hem Hristiyan hem böyle. O zaman normal bir din adam neyse bilir, ne manaya geldi bunu. Ama bir bilmeyen adam diyor ki, ha demek ki Hristiyan olmamız gayet normalmiş. Efendim Yahudi olmamız gayet normalmiş. Önce o zaman işim kolay, en iyisi onlar gibi olayım şeklinde. Hatta bir tane hocaydı, bayağı hocaydı. O dedi ki bana, Mehdi gelmeden önce ilk önce Hristiyan olunacak dedi. Herkes Hristiyan olacak. Sonra da bir geri Müslüman olacak. Ben şaşırdım. Bunu dışarıda bir toplantıda söyle Yani bunları sizin orada söylemiyor olması başka yerde nasıl konuştuklarına delil olmaz. Bilinmemezlik üzerine ya da bilmediğim bir konu üzerinde delil kabul edilmez. Tabii siz herkes kendi bildiğine göre konuşacaktır ama delil olmaz için e, onun muhakkak yaşanmışlıkla ilgili bir hatırayı ortaya koymamız durumunda sorgulayabiliriz. Ben görmedim, öylesi yoktur. Bu olmaz. Sizin orada bunu zaten ortaya vermezler. Yani Mekke, Medine'de de bunu açıktan söyleseler, hepiniz onu kafir derin, Kabe'ye sokmazsınız. Veyahut başka yeri. Onun için çok yani problemler var. Mesela kadın, erkek, evlilikler arasında özellikle de Müslüman olmanız gerekmiyor şeklinde de ön ayak verdiklerini görüyoruz. Birçok toplantılarda biz onların iç yüzünü kafirlerin yanında çok farklı olduğunu, hemen açıktan onların yanına geçtiğini görüyoruz. Yani kafirler derken hem kafir hem de Hristiyan ve Yahudilerle ilgili. Buradaki bütün onların yöneticilerin arasında Yahudiler var. Yahudi aslı sülaleler var. Benim bulunduğum bölgede birkaç tanesini gösterebilirim. Bunları gördüğünüz zaman gerçekten yani sorgulamak lazım. Yoksa bir burada ben sizin Fetullah Hoca dediğiniz zaman bile çok rahatsız oluyorum. Bu derece günlük yaşanmışlıklardan bahsediyor. Oraya giden çocukların daha sonra çok farklı değişip hatta Türk düşmanlığı, Türk soyuna olan düşmanlığı çok aşırı yüklenmiş olduğun son dönemde. Türkiye düşmanlığı. Çok fazla yüklenmiş durumda. Yani bunu yani oradan bir tanesini tutun getirin. Burada konuşturun. Hiç seslenmeden bir şurada Bondstar diye ismiyle arkadaşı da yazıyor. Herhalde o cemaatta. Bir, bir deneyelim onu. Yani Yahudi ile sevgisini var mı yok mu ortaya koyarız. Bunlar çok basit şeyler. Avrupa'da çok açıktan, pervasızca yapıyorlar. Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı anlamına gelecek tarzda Yahudi sevgisi. Birçok daha yönden, yani çok büyük tehlikeler var. Bunu basite indirmeyin. Lütfen indirmeyin. Çünkü biz Avrupa'da bunu bizzat gün be gün, her gün örnekleriyle karşı karşıyayız. Evet. Geçen bir burada arkadaşımdan bir tanesi demişti yani Erdoğan yalnız diye. Bu manada gerçekten yalnızmış. Yani Şu odada bile yalnız olduğunu hissediyorum. Eğer hala niyetle bakıyorsanız ben anlamıyorum seni yani. Anlamakta zorlanıyorum. Fetullah Hoca'ya hüsniyetle bakan kişinin olup bitenden zerre kadar haberi yoktur. Evet. Ben bu kadarıyla söyleyeyim. Yani... Hocam hüsnü niyet değil de bizimkisi biraz hani laf olsun, torba olsun misali. Hani burası serbest, açık bir platform. Burada bir takım şeyleri böyle insanlar hani konuşunca fikir cimnastiği, zihin cimnastiği yapılsın kabilinden en azından ben kendi adıma söyleyeyim. Ee, tamam. Böyle konuşuyor. Tamam. Hani baktım alıcı ustadımla tamam. mikrofondasınız odaya geldiğinde böyle hararetli hararetli güzel tatlı sohbet ediyorsunuz. Ben dedim Yok oda sonradan katıldı. Diye... Allah yani razı olsun, o da sonradan şey yapayım, Şöyle biraz dedim, ondan sonra şok vereyim, ondan sonra bir mesela, şey yapayım. Bir, me mesela Hicaz'da, bir şey söyleyeceğim. Yani Onun ben böyle konuşmakla, kasetlerinde... bak Kurban Hocam, ben böyle bu tür Buyur. soruları sormasam, bu tür yorumlarda bulunmasam, sizler de bir takım şeyleri böyle söylemek mecburiyetinde kalmayacaksınız yerine göre, öyle değil mi? hani şimdi bak tezahür ona onlara olan bir sevgi ve bir sempati besledikleri vesaire. Hani ben bunu eğer burada mesela böyle bir mevzuyu açmasam orada biraz sizi hani tetiklemesem siz de böyle bir şey belki anlatma gereği duymayacaktınız. Ama ne oldu? Bilvesiyle biz de dinlemiş olduk. Böyle bir e, eğilimleri olduğundan benim haberim yoktu. Evet. sizin de Ama yani doğru. her zaman o, evet. görmüş olduk, duymuş olduk. Yani fayda hasıl oldu. Diyeceğim o. Yoksa benim kendime en ufak bir muhabbetim, sevgim kalmadı. Zaten hocalarınızı yıllardır sevmedim. Ama cemaatin içerisinde gerçekten az önce hani parolada söyledi ya, çok mazbut, temiz böyle e, pak arkadaşlarımız vardı. Daha hala arkadaşız ama artık bu olaylardan sonra hiçbir yüz yüze gelemedik gelmek de istemiyoruz işin doğrusu utanıyoruz artık onların bu halinden ee, hani olur da bugüne kadar hiç kalbini kırmadığım insanlar bunlar benim çok sevdiğim saygı gösterdiğim insanlar Hani bir araya gelirim de ondan sonra kalbini kırıcı bir laf ederim diye bunlarla yüzleşmeye dahi gelemiyoruz ee, işte ama bir takım şeyleri de öğrenmemiz gerekiyor bilmemiz gerekiyor yani e, bunların ağzından çıkan ben sanal ortamda genelde bunlarla tartışıyorum. Hani bunların ağzına bir takım dönen laflar var. İşte bu darbeyle alakası olmadıklarına dair vesaire vesaire vesaire veya bu az önceki bahsettiğimiz her olaya bir kulp uyduruyorlar. Ondan sonra buna benzer söylemler var. Hani bunlara nasıl cevap vereceğiz biz? Böyle bir durumda karşılaştığımızda Mesela... bunlara ne söyleyeceğiz? İşte Alaca hocamdan, Kurban hocamdan, işte yerine göre diğer arkadaşlardan anlattıkları bir takım şeylerden e, mantıklı ve şeyli cevap arıyoruz. Bu cevabı ararken ben biraz hani hakkınızı helal edin, zorluyorum sizi. Ondan sonra hani cevap öyle bir cevap olsun ki ben ikna olayım. Çünkü ben ikna olursam bu cevabı onlara karşı her platformda kullanabilirim. Ama kendim eğer ikna olmuyorsam bir cevapla bunu da karşı tarafa kalkıp da işte onun bir argümanına cevap olarak veremem. Anlatabiliyorum değil mi durumu? Yani böyle bir şey söz konusu. Bu yüzden biraz e, şeylik yapıyorum ben. E, müzik tamam, şimdi mesela yapıyorum. biraz da politik konuşalım. Bak. E, Sen de mikrofonu eğer şeyse alabilirsen, alabil, katkıdan mısın? E, şimdi bir başka örnek. E, Ömer Muhtar'ın filmine bakmışsınızdır. Ömer Muhtar'ın filminde dikkat edilirse iki tane gruptan bahsediliyor. Birisi Ömer Muhtar örneğinde. Diğeri de bir başkası geldi. O da İtalyanların bağ, e, hükümranlarını kabul etmeyi davet etti. Ömer Muhtar'ı. O da din adamı. E, dolayısıyla e, bu iki örnekte e, çok mühim. Eğer ki Fethullah Hoca bu, bu yine ben yine ağzımdan çıkarttınız. Aslında söylemeyecektim. Feto eğer ki başarılı olsaydı, bugün için Türkiye'de eline alsaydı, olacaklardan ihtimal olacaklardan ee, bir şey söyleyeyim. Bir Doğu'yu Amerikan her dinini kabul etmek üzere Doğu'yu Ermeni'ye gidecekti. Ve Kıbrıs tamamen tehlikeye girecekti. Ve PKK ve Ermeni bölümü e, aşağıdan Güneydoğu bölünecekti. Ve bir bölümde sen de şurada bizim kontrolümüzde şeklinde. Yani Ürdün'ün zamanla Osmanlı'ya yaptığını aynısını yapmış olacaktı. Ve Ürdün'e verilen paye yani onun şimdiki kralın babası ya da dedesi diye Hüseyin'in e, durumunda mesele tekrar tarih tekerrür etmiş olacaktı. Ne dedi ölürken e, Ördün şimdiki kralın dedesi ağlaya ağlaya pişman pişman ve Kıbrıs'ta ya bir adada öyle öldü gitti. Ve sürekli efendim Osmanlı'nın yaptığının pişmanlığı üzerinde ağlayarak gittiğini söylüyor Rauf yani bunların hepsi bu örnek tarihte hep olmuş. Bu kişiyi sadece Avrupa yani gözünün yaşına çok iyi ağlıyor diye desteklemiyor. Efendim Müslüman yapıyor, Müslümanları çoğaltıyor, Müslüman insanlar kültürlü yetişiyor, şu oluyor, bu oluyor, Aa, işimize yarayacak tam falan. Bu şekilde Avrupa'nın desteklediğini düşünen adam saftır. Böyle bir Avrupa'yı tanıyorsanız böyle Avrupa yok. Böyle bir Avrupa e, bırak, normal, çoğu Müslüman bile böyle değil. Böyle saf düşünmüyor. Dolayısıyla Avrupa'nın amacı bunu ne kadar kullanıyorsa, amaçlarına, hedeflerine ulaşmak için kullanabildiği son noktaya kadar kullanacaklar, sonra da işi bitince çöp gibi atacaklar. Aynısını e, zamanda İngilizler Kral Hüseyin olayında yaptı ve Arapların her birine binbir türlü vaatler yaptı Osmanlı devirdir. Şimdi azıcık bir Türkiye var ve burayı da yine yedi, yani Montrose Mutarekesi'ndeki bölünmeyi e, kafalarından çıkarmış değiller. Bunlar aynı şekilde bu amaç için destekliyorlar. Bunun dışında efendim işte adam yetişmiş Müslümanlara hizmet etmiş falan o bizim düşüncemiz. Bizim beklentimizdi. Hepsi suya düştü. Ne zaman Türkiye çağırdığında gelmediğinden itibaren Türkiye'nin asla yanına adam yaklaştırmadılar. Türkiye'ye bağlı, Türkiye'nin emrinde olan kişilerin yanından uzaklaştırdılar. Türkiye'nin kontrolünden çıktı. Türkiye'nin kontrolüne çıktığı andan itibaren bunlar hepsi Türkiye'yi bölmek için o pastayı işte o bazı bölgelere istedikleri şekilde Türkiye'yi tekrar içine alan bir bölge bölüşmesinin bir amacına hizmet eden duruma geldi. Ondan sonra artık bizim için fetödür. Ondan sonra bizim için PKK'dan farksızdır. Ondan sonra bir Müslüman eğer bu bölgede neler olabileceğini düşünebiliyorsan o adam uyanıktır. Müslümanın uyanık Müslüman, ahmak Müslüman değildir. Eğer bilemiyorsa gerçek manada hamakat söz konusu. Yani o bölgede dört tane Ermeni bölgesi, üç tane küçük küçük Kürt bölgesi ve de dünya o bölge Arabistan'a doğru uzanan büyük bir deccal hareketi başlayacaktı. Ondan sonra artık Müslümanın demek bile e, efendim gururunu yaşayamayacaktınız. Burayı hiç düşünmüyoruz. Bu arka planı hiç düşünmüyoruz. Bu açıdan düşündüğümüzde bugün için hala Fetullah Hoca Efendi falan diyorsanız benim zoruma gidiyor. Yani hiçbir şey anlamıyormuşuz demek yani? Bütün olaylardan arka planı okuyamıyoruz. Arka plan bir hoca falan şurada normal bir hoca olsa kim konuşuyor? Niye konuşacağız ki? Almanya ilk çıktığından beri sürekli Avrupalıların bunu desteklemesinin amacını asla ve asla iyi hoca olduğundan, ağladığından, sızladığından ya da hizmetinden falan değil. Avrupa kafasını bilen arkadaşlar bunu ne demek istediğimi bilir. Avrupalarda bunun bir anlamı yoktur. Biz hissi bir toplumuz, Orta Asya, Asya ve Anadolu hissi topluluklardır. Çünkü güneş çok olan bir ülkeyiz. Biz böyle düşünüyoruz hissiyatımızda. Avrupa'da güneşli çok azdır. Bunlar egoisttir, ak, akılcıdır, realisttir. Bunlar için geçerli olandan değerlendirme buna göre yapılır. Ben ondan ne kadar yararlanabilirim? Bu ölçüde iyidir, bu ölçüde kötüdür. Türkiye'ye gelsin ve birkaç onların açığını söylesin. Ondan sonra artık ilk önce kötülüğü bunlardır. Bu açıdan baktığımızda hala artık bunu artık... Yani efendim acaba filan filan derseniz gerçek manada dünyada olan oyunları bilmiyoruz manasına gelir. Bu efendim böylece birkaç değerlendirmeyi sizinle paylaşayım. Efendim ya tabii Hicazi'de bunları anlatmasaydı, aşmasaydı böyle konuşmayacaktı. Sebep oluyoruz birbirimize ama, ama ne olur ne olur lütfen lütfen lütfen dikkat edin. Yani devletimizin başında Erdoğan gibi biri var iken ve de Müslümanlar çoğunlukta iktidar halindeyken bari siz devletimizi ayakta durmasına, bölünüp parçalanmasına hizmet eden insanlara, bunun için kullanılan insanlara hala müsniyetle bakmayın. Böyle bir sorumluluğumuz da yok. İş işten geçtikten sonra artık ne minare kalır, ne ezan kalır, ne cami kalır, ne din kalır. Bunların hepsi yok olması için gerekirse dini kullanıyorlar, gerekirse ezanı kullanıyorlar. Avrupa'nın gözüyle söylüyorum, Avrupa bunu istiyor. Efendim, şimdi iki kişi gidiyoruz. Bir örnek vereyim. Şimdi iki kişi gidiyoruz. Birisi Avrupa model ülkedir diyoruz. Onların medeniyeti çok yüksektir ve onların medeniyeti e, gibi keşke olabilsem. Onlar tertemiz. Onlar doğuştan temiz. Biz çok kirliyiz. Biz efendim konuşmasını bilmeyiz, yemek yemesini bilmeyiz. Biz hep gericiyiz, yobazız vesaire vesaire. Bu iki kişiden birisini bu grup diye düşünün. Diğeri de e, Türk milletinin asaleti, Müslüman ülkelerin temizliği ve bunların geri kalmış olsa bile Kalpleri çok temiz. Efendim bunlar esas alınacak, model alınacak insanlar bunlardır. Tarihte savaşı çıkaranlar bunlar asla olmamıştır. Hep tarihide savaş için malzeme olmuşlar ama asla savaşı ilk çıkaran olmamışlar. Bunun için bunlar örnek model alınacak insanlardır diye bakan bu grupta diğer cemaattir. Bu kadar açık ve net. Eğer bunun farkında değilseniz gidin Avrupa'ya. Avrupalılardan bunu öğren. Onlar böyle düşünüyorlar. İşte diyorlar, neden bunları seviyorlar? Çünkü diyorlar biz üstün milletiz. Biz farklı insanlarız. Biz medeni insanlarız. Biz zengin insanlarız. Siz bizim emrimizi tuttukça iyi olursunuz. Biz size iyi dedikçe siz iyi olursunuz. Biz size iyi demezsek siz iyi olamazsınız. Böyle bir Avrupalıyla karşı karşıyasınız. Biz onlarla günbegün gün, her gün iş yerlerinde Çarşıda, sosyal hayatta Avrupa kafası. Onlar hiçbir zaman doğru düz gusül yapmazlar. Bezde ellerine e, şeyler alırlar. Çoğunluğundan bahsediyor. Onu ıslatırlar, yıkarlar. Ondan sonra vücuduna sürelirler. Onların guslü budur. Her tuvalet gidişinde pis olarak geri çıkarlar. Böyle bir Avrupalıyı bize anlatıyorsunuz, size belki rüya gibi anlatılıyor falan. Temizlik yok mu caddelerine? Var. Ama parasını vermezsen kokar. İşçilerin parasını vermezsen. Böyle bir materyalist bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Onun için Avrupa, Avrupa'daki insanları bence sormadan onlar hakkında bilgi sahibi olamayız. Arabistan'a da gittik. Orada da bazı şeyleri gördüm ama ben çok geneline baktığımda Arabistan'ın sosyal hayatı da buranın hayatına göre mukaddes bir hayat. Tabiri caizse. Bu mecazi bir ifade ama yani bu kadar büyük fark, bu farkı anlatmak için söylüyorum. Siz Mekke, Medine'de yaşayan insanlar olarak oradaki duruma bakarak dünyayı anlamaya çalışıyorsanız, dünya ile ahiret arasında fark kadar büyük fark var. Başka bir örnek. Mesela bütün Avrupa ülkelerinin yanında Katolik ülkesini düşünün, Katolik'in bulunduğu, hükümetin bulunduğu yeri. Burada da öyle büyük fark var. Orada hep böyle e, dini şeyler konuşuluyor, çok dini farklı şeyler ama Avrupa'nın diğer ülkelerine hemen biraz e, İtalya'nın etrafına açık, Oralarda komünist hayat var. Başka türlü hayatlar var. Ve büyük bir arada fark var. Bu açıdan belki bunu bilmiyorsunuz. Böyle olabilir. Ses gitti mi? Ses gelmiyor mu? Ben bu kadar e, söylerken tabii ki mikrofonu da yine birinize bırakayım. E, lütfen bu odada ya da ben dinlemeyeyim bari en azından. Yani tartışma olurken bile e, öncelikle ben sizden ricam devletimizin yanına olalım. Hele hele bu devirde hele hele şu devirde hükümetimizin devletimizin bu kadar İslam'a sahip çıktığı dönemde düşmanların yanında olan onlarla aynı politikayı güden İslam dışı bütün efendim gayretlere hizmet eden ama Müslümanları İslam'ın iktidarını kötüleyen Sürekli haince efendim Türkiye'de demokrasi yok Türkiye'de hak ve hürriyetler yok Türkiye'de işte bütün insanlara şu yapılıyor bu yapılıyor diye e, hala propaganda yapıyorlar caddelerde dışarıda adamlar çıkmışlar propaganda yapıyorlar öyle mi kesiliyor mu paralar hoca olmayan birine hoca da denmesin diye <gülüyor> efendim, iyi, fazla, hadi bakalım dinliyorum böyle dinlerken ses komple gidiyor hiçbir şey gelmiyor Ha yani o zaman palde bir Hattesini haftadır var bu. Evet evet palde var şimdi Evet e, olmaz abi diyeler artık odanıza, odamıza bakalım. Bana müsaade inşallah. Es Selamun, Selamun